Jag vill det Merhaba. Leyla Gediz'le birlikteyiz Amsterdam'da Akıncı Galeri'de. Açık Radyo Harici'den sanat dinleyicileri için canlı canlı birazdan açılışı yapılacak Paraben sergisi öncesi Leyla Gediz'le galerinin arkasındaki ofiste bir araya geldik. Leyla hoş geldin. Merhaba. Aslında ben sana Galeri Akıncı'daki kişisel sergine ziyaretçiyim daha ziyade. Pazartesi günü yayınlanacak. Biz birkaç gün önce Amsterdam Sanat hafta sonu Art Weekend vesilesiyle e, açılışı da yapılan Parabens Sergin için buluşmuş olduk. Sergi 13 e, Ocağa kadar devam ediyor. Amsterdam'a yolu düşecekler, Akıncı Galeri'de bu sergiyi gezebilirler. Leyla Gediz'in kişisel sergisi, onu en son The Peel'de İstanbul'daki yine bu senenin daha erken zamanlarındaki kişisel sergisinden de hatırlıyorsunuz. Leyla ile ilgili zaten daha önce bilgi vermiştim, hemen sergiye geçmek istiyorum o yüzden. Leyla serginin adı Parabens, Portekizce. Sen de yakın zamanda e, Lizbon'a yerleştin ailenle birlikte, eşin ve çocuğunla birlikte. Senin de bir önceki kişisel serginle bu sergin arasında hayatında pek çok şey değişti. Adeta bir dönüm noktası İstanbul'dan Lizbon'a yerleşmiş olman bu sanat pratiğini nasıl etkiledi onu sormak istiyorum. Neler oluyor Lizbon'da nasıl hissediyorsun kendini orada? ve hemen yaptığın ilk kişisel sergiyi Lizbon'a taşınandan bu yana Portekizce bir isimle taçlandırdın. Parabens, Congratulations ya da tebrik anlamına geliyormuş. Bu isim nereden geliyor? Nasıl bu adı koydun sergiye? E, şimdi her şeyden evvel Tabii bu serginin olacağı daha önceden belliydi. E, ve sergiyi e, hazırlama girişiminde bul, bu, bulunurken e, kafamda şöyle bir plan yapmıştım. E, Lisbon'a taşınana kadar ki e, dönemde İstanbul'da mevcut atölyemde resimlerimi tamamlarım ve resimler yanında işte daha farklı üç boyutlu bir bir takım oluşumlar olursa onları belirlerim, saptarım. Lisbon'a gittikten sonra sonrasıyla ilgili en başında kafamda bir şey yoktu. O biraz sonradan oldu. Onu izah edeceğim. Fakat çok her şey Ee, çok da sonra olmadı aslında çok kısa bir süre içinde belirlendi çünkü ben bu e, bir müzik parçası dinledim ve ondan çok etkilendim onu kullanmak istedim e, ve sonradan bunu bir böyle bir videoda kullanabileceğime karar verdim yani e, ikinci yarısında sergi hazırlık sürecinin e, Lisbon'da bu video ile uğraşacağım diye bir plan yapmıştım. Ee, i̇lk baştan isim kafamda vardı ee, Ben aslında Amsterdam'a bu mekanı e, işte görüp sergiye okey diyecek miyim demeyecek miyim Bu kararı verebilmek için geldiğimde Hemen öncesinde de bir e, Lizbon'a gitmiştim Lizbon'a gitme sebebim daha yerleşmemiştik Yani oğluma bir okul bakmaktı E, ve bir beş gün kadar zaman ayırmıştım buna. E, Lisbon'un bütün işte yuvalarını e, gezdim, e, dolaştım. E, dolaşırken de tabii bu kendi başıma yaptığım bir Lisbon seyahatiydi. Daha evvelkilerde eşimle beraberdik. Tek başıma dolaşırken e, tabii yani başımda... E, Kafamın içinde bin bir tilki dolaştı. Hani ben ne demeye buraya geliyorum, ne işim var benim buradadan tut da yani. İşte üçüncü güne kadar bayağı bir bocaladım hatta. E, yabancılık çektim. E, hatta ilk işte yalnız başıma e, orada daha sonrasında bugün yaşayacağımız evimize de e, tek başıma e, girmiş oldum. Bunların hepsi benim için çok heyecanlı ve çok tuhaf duygulardı. Bir defa bunların hepsi bu videoda var. Yani sergide yerini buldu. Ve bunlar bir şekilde... Yani bu duygulardan bahsediyorum, bu belirsizlikler özellikle, kendi içimde yaşadığım endişeler, o bilinmezler geleceğe dair. Özellikle de adaptasyon süreciyle ilgili, yeni bir yerde öteki olmakla ilgili kafamda sorular vardı. Ee, şimdi bu parabenş, e, parabenş şey harfi yani S ile yazılıyor ama Portekiz Portekizcesinde bu parabenş diye okunuyor. Yani Lisbona belki Portekiz'i, Porto'yu e, bilenler e, bilir yani pastaneleri çok meşhur yani birçok şeyi iyi ama pastaneleri çok meşhur ve e, ben bu sokaklarda dolaşırken işte okulları arıyorum ya yuvaları arıyorum bir işte kaldırım taşları da topuklu çizme giymiştim sürekli bir yorgunluk kaldırım taşlarının da yeri var videoda o yüzden bu <gülüyor> noktalara <gülüyor> değiniyorum anlatımımda ee, hep insan yere dikkat etmek zorunda kalıyor bizim eski arnavut taşları gibi yerler e, güzel ama biraz tabii yorucu özellikle topuklu giydinse Ee, ve yani insan önüne bakarak da çok şeyleri aklından geçiriyor. Ve bu pastaneler çıkıyor ikide bir karşıma. Hı hı. Ee, pastaneleri her türlü kullanıyorlar. Yani onların huyu hani bir girip bir kahve içip çıkmak. Yani çok yaygın bir şey. Ee, pastanelerde, vitrinlerde böyle büyük pastalar görüyorum. Pastaların üzerinde parabenç yazıyor. Ee, bir kere, iki kere, üç kere filan derken yani benim zaten eşyayla e, ben tabii insanın herkesin kendine göre bir a, algısı var. Seçici bir e, nasıl diyeyim algıda seçicilik. <gülüyor> yani herkes kendine göre bir şeylere takılıyor değil mi? Yani ben de bu para ben e, üzerinde yazılı pastalarda e, şöyle bir e, his oluştu. Yani e, daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Pastanın anlamını düşündüm. Bir e, sosyalliği anlatıyor. Bir sosyalliği gerektiriyor. Yani büyük boy bir pastayı ancak e, bir eee 8 kişi, 10 kişi, 12 kişi yani bir bir kalabalık paylaşabilir. Bir sebepten tek başına, bir oraya gelmiş bir kalabalık. Tek başına e, e, bir insan o bir pasta almaz yani ve ayrıca da kutlanacak da bir şey olması gerekir yani iki şey insan lazım dost lazım yani arkadaş lazım dost meclisi lazım, lazım evet. dost meclisi lazım ve de kutlayacak da buna bir şey olması lazım yani belki dostluğun kendisi her neyse ve o anda bunların ikisi de yok yani evet. ve bu içimde böyle belki çok uzun bir süre olmayacak yani o insanlar o meclis O sebep yani bir tür yani acaba sorusu uyandı zihnimde. Ne zaman e, böyle bir pastayı almam için bir okazyon yani bu pastalar var ama benim için değiller. anlıyor biliyor muyum? Vitrinde onlara bakıyorum ve o pastalar benim için değil. Henüz değil. Yani bir gün gelecek ve belki ben de böyle bir pastaneden üzerinde parabenç yazan bir pasta alacağım. Bir de bu biraz e, şöyle bir şey var yani. Şimdi Lisbon'a gitmek tamam çok güzel yani imkanlarımız elverdi ve yani macera da e, arıyoruz ve gidiyoruz ama bir tarafıyla da çok e, e, tohaf yani bütünüyle böyle kendi içinde süper pozitif olunup... E, Nasıl diyeyim zil takıp oynanacak bir durum yok çünkü tabii ki ülkenin içinde bulunduğu mevcut durum ve hani bunlar da belirleyici oldu ve hani bütün arkadaşlarımı ailemi geride bırakarak oraya gidiyorum. Tabii ve diyorum ciddi ya bir pasta bir evet. Beraber pasta kesecek insan kalmamış çevremde. Yani şimdi. O yüzden de evet belki oku, oğluma netice itibariyle güzel bir yuva buldum e, ve bugün de o yuvada e, okumaya başladı. Ama e, henüz bu pastayı beraber kesecek arkadaşları edinemedim. Yani tabii ki e, bu böyle o yüzden hafif e, ta, acı, yani tatlı ekşi, acı bir e, nokta olarak eksik olan bir sosyalliği, bir toplumu... Belki bölünmekte olan e, bu kopuşları, şimdi yaşadığımız e, ayrılıkları e, ve onların acısını dile getirmek istedim. Bu isim yani benim için en baştan çok belliydi. Aklımda kaldı pastalardan. Daha sonra e, İstanbul'u e, evimizi ziyaret ettiğimde evin içinde bulduğum bir küçük e, bir önceki ev sahiplerinin arkalarında bıraktığı bir... E, Bebek benim için çok belirleyici oldu. Burada resimleri var. Hı hı. E, Afrikalı bir e, kadın e, figürü e, tahtadan oyulmuş. E, onu böyle balkonda buldum arkası dönük olarak. E, bütün o yalnızlığım içinde o benim e, kendim derdimi paylaşabildiğim, içimi dökebildiğim, bir, adeta insan yerine, arkadaş yerine koyduğum bir varlık oldu. O benim için önemliydi. Onun sergiye gireceğini biliyordum. Hatta ilk önce onun resimlerinden yola çıktım. Ee, ve bu esnada da Bütünüyle Tesadüf Eseri, e, bu işte unutma Beni şarkısı <gülüyor> e, ortaya çıktı. Ama belki oraya gelmeden başka şeyler sorarsın. E, evet, e, haricinden sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben Çelenk ama Leyla Gediz'in Galeri Akıncı'daki sergisinin konuğuyum şu anda Amsterdam'dayım. Amsterdam Sanat Haftası, Amsterdam Sanat Hafta Sonu kapsamında sergisinin açılışı var bugün. E, Esmer Aydan Unutma Beni, unutma Beni'yi çaldık. Zaten ve bu senin e, ilk örneklerinden birini gördüğümüz bir hareketli görüntü çalışmanı eşlik eden parça. Aynı zamanda yaklaşık 4-5 dakikalık bir video işi bu. Hı -hı. Onun e, müziği. Evet. E, senin daha önce İnci Furni ile ortak yaptığın bir videoyu hatırlıyorum İstanbul'da Hı -hı. sergilenmişti. Ama sen esasen yani ressamsın. Çok sayıda enstelasyon yapıyorsun. Mekanla ilişkin çok güçlü. Ondan da bahsetmek istiyorum her zaman. Ama... E, Gerçekten bir video var burada. <gülüyor> Tek başına yaptım <gülüyor> evet, ve serginin evet. de biraz önce sen de sıklıkla referans verdin. Sergin de bel kemiklerinden biri <gülüyor> aslında. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Valla işte son ana kadar e, benim için de yani hala bile e, şaşırıyorum. Ve bu yüzden de diyorum ki herhalde iyi gidiyor benim pratiğim. Çünkü kendimi hala şaşırtmayı başarabiliyorum. Yani kendim e, kendi kendimi... E, yani bir, bir zaman sonra daha özgür bırakmaya başladım. Bu yaşla da gelen bir şey sanırım. Kendime daha yumuşak yaklaşıyorum ve kendime da, yani koyduğum sınırlar konusunda daha az katıyım şimdi. Ve resmi aslında yo Sen diyorsun video yaptın ama ben hiçbir zaman çok resim alanından çıktığımı düşünmüyorum. Çünkü ilginç bir video. Videoyu e, gördüğün e, video fotoğraf karelerinden oluşuyor. Ve aslında fotoğraf benim resmimde çok önemli. Arkada bir yerde duruyor. Hı hı. Ve bu bir süredir e, ben resmin arka planında olanları da... Ee, ön yüzeye e, e, taşımak ve onlara da görünürlük kılmak. Yani aslında resmin, bir resmin nasıl ortaya geldiğini anlatabilmek için e, fotoğrafı da kullanmaya veya resmin öncesinde fotoğraf çekilmeden de önce yapılan yerleştirmelere, işte sergilerimde e, kendi başlarına yer vermeye başladım. Yani resim artık bir varılacak son nihai bir E, yer, bir hedef bir sonuç e, değil de hı hı. E, aslında başı sonu belli olmayan bir araştırma sürecinde bir yerde arada araya koymaya çalışıyorum resmi artık e, yani bir yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı, hani hı hı. böyle bir yerde e, hep benim biliyorsun bunları daha önce de konuşmuştuk yani resmin bu kadar ticarileştirilmesiyle ilgili Zaten dertlerim var. Bunu olabildiğince süreci ve arkasını hepsini bir arada kullanmaya çalışıyorum, sergilemeye çalışıyorum. Ve videoda, video ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim ama gördüğümüz arka arkaya dizdiğim görseller Ee, aslında hani bir nevi e, resmini yapmak üzere işleyebileceğim fotoğraflardan Hı -hı. oluşmuş gibi. Yani Photoshop'ta ben e, çok sıklıkla resimlerimi e, tasarlarım. E, öncesinde çok fotoğraflar çekerim ve daha sonra o veyahut da belli bir arşivden veya tesadüf eseri karşımıza çıkan bir fotoğrafı önce Photoshop'ta kendime göre düzenlerim. E, onu e, üzerinden geçerim. Bu sefer bu Esmeri'nin parçasını bir defa kullanmayı çok istemenin ötesinde tabii ki onu usulünce hukukuyla yapmak arzusu vardı. Ve Esmeri'nin bir şekilde ailesine ulaşmaya çalıştım. Ve bu şarkı kullanma izni istemek üzere. Ee, Kaan, Ulaşabildim mi? Tabii tabii <gülüyor> tabii. Tabii, tabii, e, tabii e, bu video e, onlarsız asla olamazdı. E, çünkü Kaan Diriker Esmeri'nin oğlu ve Kaan'ın eşi Nilay e, beni evlerine davet ettiler? E, çünkü ben onlara dedim ki yani böyle böyle bir video düşünüyorum ama ayrıca dedim e, mümkünse... Yani elinizdeki fotoğrafları da görmeyi çok isterim. Yani eğer izin verirseniz benimle paylaşırsanız vesaire vesaire. Daha önce bir edebiyat, edebiyat öğretmenimin fotoğraflarından hareketle bir sergi açmıştım ben Avusturya lisesindeki edebiyat öğretmenimle alakalı bir sergi. Orada da yeni aileden izinle onu, onun fotoğraflarını aile hı hı. albümlerine inceleme fırsatım olmuştu. Bunda da Esmeray'nin Bütün tabii o ünlü birisi de Olduğu için yüzlerce Fotoğrafı içerisinden Kaan'ın izniyle işte bir yaklaşık 30-40 Adedine Sahip olabildim Yani onları kullanma hakkını Alabildim Ee, onları bana kendileri gönderdiler yüksek çözünürlükle olarak daha sonra. Müthiş. Ve ben e, bu videoyu e, yüzde e, yani çok büyük bir yüzde hı hı. bu Portekiz'de işte yerdeki Arnavut taşları hı hı. veyahut da evimizin e, bir takım fotoğrafları ve evin arkasında bulduğum o bebek taşları e, e, Gibi gibi bir takım ve aralarda işte bu şekerlerle ilgili evet, onu evet, biliyorum. Evet. Yaptığım stop motion şu bu dışında kullandığım görsellerin büyük bir kısmı e, Esmeray'ın e, oğlu ve e, oğlunun e, eşinin elindeki e, aile albümlerinden e, geliyor. Harika. Peki hakikaten esmer şeker de var. <gülüyor> ya bu ter gibi. <gülüyor> Aslında ben kesinlikle şey biliyorum. Çekemek. Biliyorum, yani biliyorum. Yok yok tamam. Sen, tamam. Tamamen tamamen şey konuyu değil. bağlamak adına evet. ama hakikaten evet. sen tabii pastadan da bahsedince evet. Evet. E, şeker kullanılmasını ben daha çok o ikisi evet. birbirine bağladım evet. e, az önce. Ya. Ama küp küp şekerleri evet. e, küp şekerleri kullanıyorsun. Onlardan heykeller ve enstalasyonlar yaratıyorsun Hı -hı. ve resimde de kullanıyorsun aynı Hı -hı. zamanda. Yani Hı -hı. resimde de onları çizdiğini görüyorum. Bunun Nasıl bir bağlamın var senin için? Of ya şimdi aslında şekere yaklaşımım e, çok e, sıcak değil. E, her şeyden önce ben e, biliyorsun geçen sergide de pilde de atölyemde mevcut salımda solumda ne varsa olmaz. Yemeği kendime Hı -hı. Ya, başlangıç noktası edinmiştim. E, bu sergide de zaten geride ne kaldıysa onları topladım. Yani işte... Atölyemdeki masa burada, hı hı. iskemleler burada gibi daha evet. böyle onlarla çalıştım. Ve bu şekerler de şöyle oldu. Bir küçük böyle çerezlik şekerlik bir form vardı. Bir içer, içeride büyük, nispeten resimde çok büyük resim yok ama büyükçe resimlerden bir tanesinden önde böyle ışıl ışıl parlayan bir obje var. O objeye çok takılmıştım ben, onu kullanmak istiyordum ve ona onu bir şekerlik olabileceğini ve şeker aslında Lego gibi yani bana bir özgürlük sunabileceğini keşfettiğim bir malzeme oldu. şeker de hani misafir geldiğinde ikram etmek için ortaya çıkarttığım şey. Yoksa kendim için almıyorum atölyede. Ve bu misafirperverlik üzerinden ben şimdi başka bir yere adapte olmak, başka bir yerde yabancı olmak işte gibi gibi konuları kendim düşünürken bunlar üzerine acaba bana yaklaşımı nasıl olacak işte Portekizliler beni nereye koyacak, yerleştirecek derken işte insan ilişkileri üzerinden yine tabii yani bu biraz böyle önce onlarla oynamaya başladım ve fotoğraflar çekmek üzere çok aslında Nasıl derler? Hesaplamadan oldu bu. Zaten görüyorsun resimde de sergide de var. Böyle kaleler inşa etmeye başladım. Hani kumdan kale yapmak gibi. Ben de o şekerlerle duvarlar örmeye başladım. Ondan sonra Aslında şeker yani misafirperver bir şey ama hı hı. ben onu biraz daha ondan kapalı formlar yapmaya çalıştım. Böyle şey petek gibi bir form oluşturdum. Bunları çok adını koyamıyorum. Niye böyle ördüğümü, ne inşa etmeye çalıştığımı. Ama bir şey inşa etmeye çalıştım. Ve videoda da aslında onu tutmadığını, o mayanın tutmadığını hep yıkıldığını izliyorsun. Bir şey oluşturulmaya çalışılıyor ama o tutmuyor ve yıkılıyor. Ve tekrar inşa ediyorsun ve tekrar yıkılıyor. Yani bu sürekli bir devam eden bir aslında gayret. Ve şekeri dediğim gibi böyle bir fazlası da zarar. insana da zararlı artı. <gülüyor> yani hem böyle bir tuhaf bir şekilde bir misafirperverlik göstergesi ama tatlı olduğu kadar acı da olabilir. Zaten misafirperverliğin kendisi kimi yerde bir Çağrıştırdığının aksine e, hesapçı e, ve e, karşılık, bekleyen karşılık bekleyen bambaşka bir e, niyetle e, sergileniyor olabilir. İşte ben o misafirperverliğin biraz kimi, kimin kapısı kime açık ve neden? Kimin kapısı kime kapalı ve neden? Yani bu sonuç itibariyle bu parlak objeyi ve şekerleri kullandığım e, resmi İstanbul Bir İstanbul hatırası olarak adlandırdım ve resimde e, görüldüğü üzere birbirinden tamamen kopuk ve ilgisiz gibi görünen nesneler aynı masa yüzeyinde yan yana geliyorlar. Bu da ikinci bir ismi daha var bu resmin. İngilizce söyleyeceğim. Divided We Stand <gülüyor> yani bizi anlattığını düşünüyorum. Kesinlikle evet. çok doğru. Leyla çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Leyla Gediz ile birlikteydim. Saha Derneği'nin desteğiyle geldiğim Amsterdam hafta sonunda ilk yaptığım haber Leyla Gediz'in parabens, portekizce tebrikler anlamına geliyor anlamlarından biri tebrikler daha doğrusu 13 Ocak 2018'e kadar yolu Hollanda'nın Amsterdam kentine düşecekler. Galeri akın Leyla Gediz kişisel sergisini kaçırmasınlar. İyi haftalar diliyorum. Leyla teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <Gülüyor> gör jag sålaya beni Tack så